Tamam. Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programı devam ediyor. Eşik köşesinin içinde olabilirdik ama değiliz. Değiliz. Bu haftalık bir konuğumuz var. Cem dinlenmiş bizlerle beraber. Şimdi Olmaz sergisi kapanmak üzere neredeyse açılıldı. Bir ay yakın oldu bildiğimiz kadarıyla. Evet Mart sonu. E, 29 Mart'ta açılmış. Evet, evet ve ayın 21'inde kapanıyor. Kopya çekmek gerekirse. <gülüyor> Hoş geldin Cem. Hoş bulduk merhabalar. Hoş geldin. Evet. Evet. Çoğunlukla esasında penguen'den takip ediyoruz. Yani kendi adımı öyle söyleyebilirim ki böyle bir kitle de vardır galiba benim dışında. Doğrudur. Evet. Ve ama bu senin ilk sergin değil. Existteki de ilk sergin değil. Evet. Başka işler de var. Ama ilk önce bu sergide başlayalım. Nasıl gitti her şey? Tabii. Ya aslında söylediğin gibi ya penguen sürekli devam eden bir iş bir yandan beni. Başka bir şey yapmam gerektiği zaman, yeni bir iş aldığım zaman, penguin sürekli arkada devam ediyor falan. Yani o yüzden şey söylüyorum, benim haftam aslında 7 gün değil, daha az. O yüzden her şey sıkıştırılmış ve böyle oldukça böyle dar zamanda yetiştirmekle uğraşarak evet. sıkıntıyla, stresle biraz böyle sıkılarak, üzülerek geçiyor ama bittiği zaman da rahatlama Yani evet. sonunda açıldı hisse. Belli bir hareketlilik zaten bu da o kadar fena bir şey değil. Evet. Son anda yetişme durumu. Evet. şeyin doğasıyla alakalı. Tabii bu arada Penguen'de kaç sene oldu? Bayağı oldu galiba. Yani bayağı oldu herhalde. 6 yıl oldu. 6 yıl. Evet 6 evet, 2006. Yani aslında dergi 10. On, yaşını dolduracak bu sene. Eylül ayında. Yeriden daha fazla en azından <gülüyor> da devam ettiğimi söyleyebilirim dergide. Evet. Dergi bu arada istersen oradaki köşeyi... Hatırlatalım. Evet. İki, aslında iki tane köşem var i̇ki. senin. Evet, Değil iki mi? köşem <gülüyor> var. Yani bir tanesi derginin birinci sayfasında. Hı hı. O hafta olan, olan biten şeylerle ilgili bir gündem sayfası. Gündemi değerlendirdiğim, hı hı. bir özetlediğim, böyle biraz ilüstratif, biraz belki infografik böyle bir köşe. Hı hı. Diğer köşe daha geleneksel dergi formatına uygun altı tane karikatürün oldu bir karikatür köşesi evet evet bu şekilde evet <gülüyor> ikiye çıkması nasıl oldu peki Tek, yani çünkü hem zamanın darlığından bahsediyoruz ama evet. bir yandan da iki köşeden bahsediyoruz evet. aslında hep aynı sebeplerden ben karikatür çizmeye dergiye girmek için başladım aslında karikatürcü olmak istemiyordum önceleri <gülüyor> Ama böyle bir alan var. Mizah dergilerinde böyle bir gelenek var ve aslında en kolay şey karikatür çizmek bunun içine dahil olmak için. Ve bu çok önemsediğim de bir gelenek. Çünkü ana akım olmayan ve hani buna rağmen işte reklam da almadan haftalık bir düzen içinde... Çok da satarak yani böyle ciddi bir kitlesi de olan böyle bir başka bir çok fazla gelenek yok Türkiye'de aslında. Hı hı. Bunun bir parçası olmak çok önemliydi öncelikle. Sonra da hep bir başka bir kapı açmak başka bir yol hani kendimi daha iyi ifade etmek için ya da daha uygun olduğum, daha iyi yapabileceğim şeyleri e, araştırmaktı aslında. Hı. Sergi de bunlardan biri olabilir. Yani sergi yapıyor olmak, tür başka projelerle de uğraşıyor olmak, evet. da hani, bu tür yollar açıyor olmak. İşte illüstrasyon yapıyordum. Penguin'e başlamadan önce Band dergisi için. Hı hı. Evet. E, küresel ısınmayı anlatan böyle şematik bir e, illüstrasyon yapmıştım oraya. Dergide de işte Selçuk Erdem onu gördüğü zaman şey aslında böyle olayları birleştirip anlatmak için bu iyi bir yöntem olabilir bir denesene gündem haftalık gündemi de belki evet. böyle deyip aklıma soktu oradan bütün işi evet. ve o hafta çizdim ve durmadan devam etti o zamandan beri. Evet. Esasında dergi geleneğinden bahsediyorsun o geleneğin içerisinde senin dediğin gibi bilgi vermeye yönelikti her zaman esasında Muhakkak. yapıldı bu iş ama seninki bundan... Da farklı. Yani sırf bilgi vermek adına değil. Hı -hı. Daha doğrusu o bilginin nasıl verildiğiyle de e, bir derdin olduğunu evet, söyleyebiliriz. Evet. Hem bir eksikti gene de bir yandan sırf doğru, bu açıdan. Doğru. Yani şey bakışın. Tabi orada senin dönüp baktığında senin bakışınla hafta değerlendiriliyor. Hı -hı. Ayrı konu ama biraz da şey gibi karikatür dergisi için fazla politik değil mi diye düşünmüyor bence yani zaten politik olması gerekiyor. Yani şu aslında bence sıkıntı Türkiye'de yani hem politikayla ilgilenip e, bu konuda düşünüp bir şeyler üretmeye çalışıp aynı zamanda umutlu ve neşeli olmak <gülüyor> birazcık zor <gülüyor> yani evet. burada belli bir bence bir sorun vardı yani çünkü insanlar çok karamsar belli bir mesaj da vermek istiyorlar ama bu mesajı verdikleri zaman e, bu ya çok sıkıcı olabiliyor ya da evet. yani çok karamsar olabiliyor ve insanlar çok kolay umutlarını kaybedebiliyorlar bu yüzden aslında takip de etmiyorlar <gülüyor> yani çok duyduğumuz bir şeydir aslında <gülüyor> ben gündemi takip edemiyorum, bakamıyorum, çok moralim bozuyor falan anlaşılabilir. Çok insancı da bir şey bu bir yandan baktığınız zaman. Benim niyetim bunu tam da bu, bu minvalde yani o hiçbir zaman umudu ya da şey kaybetmeden hep Hı -hı. böyle işi gülerek evet. geçerek. Yani çok ciddi aslında şeyler de olabiliyor içinde. Yani gerçekten <gülüyor> öyle gülümse bazen yani sizi üzecek şeyler de anlamlı içerikleri de olabiliyor ama söylediğim gibi o yani aslında umudu kaybetmeden ve İşin içinde hep zekayı ortaya çıkarmaya çalışarak falan filan. Ve hep, hep bir şekilde yani eğlenceli de, demeyi ama bir neşe içinde farklı her zaman evet, oluyor. Evet, bir de o gerçekten <gülüyor> içinden bir absürtlük de çıkıyor. Çünkü aslında Türkiye'deki mizah dergilerinde her zaman o politik dışavurumculuk vardır çeşitli Hı -hı. şekillerde. Ama sen böyle biraz bambaşka bir estetik getiriyorsun sanki böyle sinsi Üçlük bir... Meselesi, <gülüyor> evet evet. ...sensizce bir internet araştırması yaptık sen... ...daha önce hmm. yapılan hmm. söyleşilerden... Hmm. ...mesela yöntem olarak bir tane defterim varmış sanırım... ...ve oraya hmm. hafta boyunca... ...gündemdeki şeyleri cümle cümle hmm. yazıyor... Yani ya, ...onun kafasına yani girmek çok zor çünkü bir yandan... ...böyle şimdi oturup... ...bu haftanın olaylarını yapacağım diye... Hani ...ona girmek için... ...bir defterle başlamak için hmm. kolay... ...en azından bunlar olmuş birazcık... ...çünkü şey değil yani... ...o hafta başımdan geçenlerle ilgisi olmadı... ...yani aslında... ...doğrusu öyle bir şey olmalıdır... ...düşündüğünüz zaman, yani her hafta bir iş yapıyorsanız... ...sizinle de çok ilgisi olan bir şey olması doğrudur. Yani çünkü yaşadığınız şeyleri iyi anlatırsınız vesaire ama, <gülüyor> ama... ...burada yani çok o hafta başımda ne geçmiş olursa olsun... ...ben yine evet böyle bir genel dünyada neler oluyor... ...onunla bir ilgilenme, hassasiyet, onu evet. sorumlulukla yola çıktığım için. Evet aslında yani bir nevi o karikatürde bir iş en nihayetinde baktığınızda. Hı. Yani çok da şey değil hani... Ya nasıl diyeyim? O kadar idealist olmamak evet, bir, lazım. Yani günlük ya da bir yıllık tutmak gibi. Yani bir şeyin evet. kaydını tutma evet. tutma işi olduğu için evet. Ya bu konuda evet. Böyle bir karar olması da güzel <gülüyor> aslında. Bir evet. şey diyeceğim. Şimdi olmazıla ilgili belki de. Tabii. Yavaş yavaş orayı, o <gülüyor> işleri konuşmaya başlayalım istiyorum. Fırsatınız oldu mu görmeye? Belki yani, ben, evet, ben evet. sizin fikirlerinizi sorabilirim belki de. O, olabilir. Ben de şey diyecektim mesela. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok kötü soru. Yani hani Hmm, bir yandan o yeni dünya hı hı. Ee, nalan Yırtmaç match kataloğu hı hı. yazmış hani hı hı. eğer onun bir işinin karşısında gülmemeyi becerirseniz hı hı. işi size verecekler o işi size verecekler diye son şakalımda belirtti <gülüyor> bir yana evet. bir soy işareti oldu her neyse ama mesela yeni dünya karşısında çok mümkün olmadığını düşünüyorum hı hı. Ee, Gülümsemenin. bununla beraber hani soyakta da, daha bir gerçek hayatla ilgili olan evet, işte evet. yine de hani or, orada bir gülüm, gülümsetebiliyor ama Şimdi o belki bunu konuşabiliriz yani Hı -hı. yeni dünya şimdi olmaz diyorsunuz ya bir de ya. çok mu karamsar görüyorsun onu merak Hı -hı. ettim. Hı -hı. Hı -hı. Aa, aslında o yeni dünya dediğim resim işte yani 150'ye 150 bir tuval böyle ilk defa o kadar da büyük bir yüzeye e, çalıştım ve belki diğer resimler kadar zamanımı alan büyük bir resimde o resimde kayboldum <gülüyor> aslında. içinden bir şekilde o resmin içine düşüp yani bir dünya Hı -hı. tasviri var resimde. Ve dünyanın içine düşüp oradan sonra çıkmaya çabalamakla geçti. Hı. Bir yandan da yani sergilerde benim çok fazla yapamadığım bir şey seri üretmek. Yani bir seriye girip onu çeşitlemek ve çeşitlemeler yapmak. Onun dışında sergide 10 tane resim var ve hep bütün resimler aslında başka bir yere gidiyor diyebilirsiniz. Yani tema olarak birbirlerini desteklemedikleri durumlar da oluyor. Yani teknik olarak da aynı zamanda öyle aldık kaldıkları gibi bir şeyden. Yani var. evet onları toplayan bir şey belki şimdi olmaz e, teması o başlığı seçerken böyle bir hayatın içinden bir ünlem aslında söylemek istedim. <gülüyor> yani bütün resimlere bakıp yani resimlere ayrı ayrı bakıp başlığı düşündüğüm zaman da ayrı ayrı anlamlar çıkabiliyor. Yani Tabii. yeni dünyada öyle mesela şimdi olmaz. Çünkü orada saçma sapan o kadar şey oluyor ki şimdi olmaz gerçekten. Evet, <gülüyor> evet bu zaman konusunu esasında söyleşten önce biz de epey düşündük ve nasıl formüle edelim bilemiyorum şu an soracağım soruyu ama mesela sergiye gitmeden önce her şey olur ve şimdi olmaz arasında bir bağlantı olacağını düşünmüştüm. Ama biraz önce söylediğin gibi olumsuzlama ünlemi. Ama serginin içinde esasında farklı da olsa bütün işlerin genel olarak teması ileriye dönük. Yani o zaman mevhumunu biraz kafana takmışsın gibi ve sanki o bu son sergiye yansımış gibi hissediyorum ben şahsen. Evet ama bir yandan orada şey de var serginin içerisinde mesela Berber var. Senin çalışma atölye atölyelerim evet, evet. var mesela hani gelen orada... şeyler giden şeyler hı hı. Gibi, evet, o... gibi bir şey var diğer resimlerden o resim diyorum hala <gülüyor> resim, <doğru gülüyor> Ayrı, diyor. ayrılıyor evet. bir, yani hep şeyi düşünüyorum gerçekten yani geleceğe kafa takmış çünkü diğer tarafta geçmişin dökümünü yaparken şimdi burada bazı yerlerde gerçekten distop, distopik <gülüyor> epey <gülüyor> e, bir duyguya maruz kalıyoruz evet, evet. çoğunlukla ama evet. bununla beraber onun içinde <gülüyor> günlük hayatım da var mesela Evet, yani söylediğim gibi farklı farklı yani mesela yani yeni dünya yaparken o benim için bitti o demayla uğraşmak hı hı. ve sıkılıp başka bir şeye yönlendim aslında ya yani bu. Söylediğim gibi şeyin de bir parçası. Arkada sürekli bir dergi temposunu, rütünün devam etmesiyle Hı. de ilgili bir şey. Yani gelecek ve geçmişle ilgili olması kısmı da aslında biraz da... Şimdi dergiyle sürekli ilgilendiğim için ve aslında sıkı bir gündem takibi olduğu için... ...bir yandan sergi yaparken arkadan bir olay e, akışı var sürekli. Bir yerden giriyor çıkıyor ve evet. e, bu da aslında etkiliyor beni. Yani bir tema üzerinde yoğunlaşmam gerektiği zaman... E, ...işte... Mesela Van Deprem'i oldu şeyle uğraşırken, o büyük resimle uğraşırken ve hemen oraya bir ayrıntı yani ben elimde olmasa da oraya bir şeyler girdi. Hmm. Karşılıklı birbirlerini etkiliyorlar yani her açıdan aslında dergide işte yaptığım resmi etkileyebiliyor ya da işte resimden bulduğum oradaki bir şeyi sonra dergide tekrarlayabiliyorum. Hı hı. Peki tasarım işlerini ne kadar etkiliyor? Yani çünkü bir yandan tasarımla da ilgileniyorsun, tasarım bölümü mezunusun yanlış bilmiyorsan. Grafik. Grafik, evet, pardon. Öyle, evet. Çünkü biçimsel olarak mesela sergide sanki öyle bir Hı -hı. tasarıma yönelik bir çalışma Olabilir. da hissettim. Çünkü sadece tualler üzerinde değil aynı zamanda Hı -hı. tahtalar üzerinde bir barangozluk da var evet, orada. Evet. Ee, nasıl yer tutuyor senin sence görsel bakışında bu tasarım? Ya, evet ya hep değişiyor söylediğim gibi. Ee, yani ilustrasyona başlamıştım ama yani e, yaptığım işte yani beni tatmin etmeyen ya da hani sıkılıp başka bir şey yapmak istediğim zaman hep ee, bir disiplinden başka bir disipline kaydığımı böyle kendi kendime fark ettim ve e, böyle yani benden birisi bir şey rica ettiği zaman bir iş e, hoşuma giden bir iş bana geldiği zaman genelde onları reddetmiyorum ve bunlar aslında benim için yeni deneyimler oluyor yani bu tasarım e, konusunda da böyle e, yani benim için bir, yeni bir kapı ve yeni bir şey deneme fırsatı oldu ve bunları da aslında ayrı ayrı şeyler gibi gelmiyor bana çok fazla yani ...hani bir karikatür çizmek ya da hani... ...çünkü böyle anlamsız bir ayrışma da var bunların içinde. Yani sanat dediğimiz şey aslında... Yani ...sadece duvara astığımız ve dediğimiz şey değil. Yani herhangi bir grafik ürün ya da... ...senin de söylediğin gibi bir tasarım... ...üç boyutlu bir şey de aynı değeri taşıyor. Yani senin, isminin ne, olması, ne olduğu çok fazla şey yapmıyor benim. Kafamı kurcalamıyor ama... Yani işte mesela dergi okurken bir mizah dergisinde gördüğüm bir kareyi de mesela canlandırıyorum. Mesela bu neden dergide basılmış ve aslında duvarda değil ya da yani bunları aslında düşünmek biraz insanın kafasını açıyor ve o böyle bir kendi kendimize kurduğumuz görünmez sınırları da hani sorgulamak açısından benim evet. kafama açıyor diye. Evet grafik okudun. Öncesinde Kadıköy Anadolu sesi Hı -hı. var bir müddet. Ben yani, öncesinde merak ediyorum yani. Aile hayatın mesela. Hayatı Hı -hı. değil de ailenle geçirdiğin zaman. Hı -hı. Gerçi şimdi bu ayrıştı mı belki onu da sorabilirim. Hı -hı. Onlarla olan yaşam alanınızı galiba biraz ayrıştırdınız. İyi bir atölyede çalışıyorsun Hı -hı. Kolayla, değil mi? Hı -hı. Evet. Şey merak ediyorum. Babanın da ressam olduğunu duyduk. Ve merak ediyoruz esasıyla. Aa, evet. Babam aslında yıllarca e, reklam grafiğiyle uğraştı. Yani... E... Ambalaj tasarımı üzerine daha çok iş yaptı ve aslında ressam bir resim bölümü mezunu veya aslında aklının bir köşesinde sürekli resim yapma isteğiyle geçtikten sonra bir şekilde işi kapattı ve böyle bir resim yapma dönemine bir kendine dönme dönemine rast geldi bu sırada. Onun, onunla ilgili yani şey bir meslektaş gibi hissetmeye başladım ben de onunla şimdi yavaş yavaş o benden daha ressam tabii ben yani söylediğim gibi böyle bir ressam olarak pek kendimi konumlandıramıyorum hep sadece yani çizgiyle ilgilenen biriymiş gibi hissediyorum hala kendimi ama bir yandan da işte böyle karşılıklı meslektaş gibi hareket etmek de ilginç oluyor onun da ilk sergisi açıldı geçtiğimiz ay Aşık Olmuş. Veysel portreleri üzerine. Çalışması oldu işte Aşk Veysel'in 39. Ölüm yıl dönümüne Hı -hı. denk gelen bir anma etkinliği organize etti ve bütün bunları işte ser, kendi sergisi etrafında birleştirdi. Hı -hı. Böyle bu yani enteresan bir şey aslında. Bir Sergi bu arada bitti mi babanın sergisi? Babanın sergisi bitti evet bitti. o bir hafta sürdü ama İstanbul'da olma ihtimali var tekrar Hı -hı. öyle bir şey düşünüyor. Nerede açılmıştı onu bilmiyorum aslında. Çankaya Belediyesi'nin Çağdaş Sanat Merkezi'nde, hmm. Ankara'daydı. Benim, yani İstan, İstanbul'da belki şimdi ne olduğu zaman hmm. şeyler, Peki, çizgi romanlardan bahsetmek istiyorum ben hmm. biraz da. Ee, çok aslında bizim elimize geçmediği bulamadık ama bulabiliriz birazcık araştırsak hmm. çok da ulaşılamaz yerde değiller. Hmm. Ortak çalışmalara katılmışsın. Mesela hmm. Hmm, senin web sitenin üzerinden İstanbul Zombi 2066'yı hmm. gördüm. Hmm. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi <gülüyor> bayrağında yani olduğu. bir yani o da bir distopik bir durum. Evet, o da Barcelona'lı bir çizerin projesi aslında. Türkiye'ye e, sanatçı programıyla geldi ve bunu aslında hani başta da söylediğim gibi bu e, tırnak içinde bir sanat projesiydi aslında ama bu çizgi roman yaptı ve onu aslında bir sergi gibi sundu sonra çizgi romanı <gülüyor> ve bunun e, oluşum aşamalarını. Bunun içinde Türkiye'den altı tane çizer yanılmıyorsam e, katkıda bulundu aslında. Sadece proje için altı sayfalık iş ürettiğimi söyleyebilirim kendi açımdan ama <gülüyor> Yani işte karikatüra başlamadan da olduğu gibi hep çizgi romana ilgim olduğu için yani bir şeyi öykü olarak anlatma yani o ilgimi çektiği için o çok heyecanlandırmıştı beni proje yani şimdi ileride de yapmak istediğim şey belki de hani en iyi yapabileceğim şeyin ne olabileceğini düşünüyorum ara sıra yani bir çizgi roman yapmak çizgi ama. Roma. O da e, yani bir kitap çıkarmak için bir çizgi roman yapmak Türkiye'de çok fazla cesaret edilmemiş bir Gerçekten bunu cesaret edenleri de e, yani hepsinin ellerinden öperim. Çünkü hakikaten e, çizgi roman çok fazla satılmıyor Türkiye'de. Böyle yani piyasa gittikçe küçüldüğünü duyuyoruz ve hani bir tek mizah dergilerinde e, var olan çizgi romancıları görüyoruz. Ve hı hı. yani bir yerden herhangi bir mali destek almadan hani oturup ben kitap çıkaracağım e, diyebilmek çok zor. Ee, yani hele bunu bir yandan dergiyi e, temposuyla birlikte gösterebilmek de çok soru. Benim böyle bir hayalim var aslında hı. ama e, soyut <gülüyor> şimdilik. Soyut. Belki evet, ileride yani mutlaka hı hı. çalışmak istiyorum böyle bir alanda. Peki ben bir çizgi roman cahili olarak sormak istiyorum. Biraz önce hı. takip ettiğini zaten söyledin. Yani hı hı. E, güncel olarak kimlerdir dünyadan ya da Türkiye'den takip ettiğin çizgi roman çizerleri? Ya çok ilginç aslında yani e, ama benim takip ettiklerim ya yani standart çizgi roman Hani janrına giren insanlardan <gülüyor> ziyade işte resim yapan ama Mesela resim de başarılı olamamış Böyle mesela bir, bir, bir Japon bir çizgi romancı var Mesela onu çok seviyorum Şimdi ismi aklıma gelmiyor Yani onun gibi böyle bir yine Farklı alanlarda arası böyle destek, Dirsek teması içinde olanlar Böyle insanlar var Sürekli aslında böyle bir yere gittiğim zaman Oradaki işte fanzinlerden ya da böyle kendi edileriyle yaptıkları küçük hmm. yayınları falanları hmm. takip ediyorum. Yani e, daha çok böyle belki underground ya da yani daha kişisel yapılan şeyler. Yani bir endüstriyel çizgi romanı ben de aslında takip etmiyorum. Çünkü var öyle bir Türkiye'de bir genel de var evet. arkadaşlarım. Hani çizgi romanı takip ediyorlar. Onların noktakları ben de bilmiyorum. Yani daha çok o kişisel. <gülüyor> Artık neredeyse koleksiyon ve fetiş noktasına ulaşmış bir takipçilik evet, evet, olabilir. Evet ama yani o da o da güzel bir şey. Yani geçki aslında daha büyük bir piyasası olsa Türkiye'de ve daha hmm. hani ee, daha çok çizgi roman satan yer olsa daha çok e, bunu tüketen evet. insan olsa falan. Ama soyut olarak da çizgi romanla ilgilenmek <gülüyor> dedi. Yani evet. Sakınci yok aslında. Dolayısıda. <gülüyor> <O> <gülüyor> evet Cem dinlenmiş bizlerle beraber <gülüyor> son bölümüne giriyoruz esasında. süreçinin şimdi olmaz. Sergisi bir hafta içinde ee, tükenecek. Evet, son şanslar artık. Son <gülüyor> şanslar. <gülüyor> e, Tam gün de söyleyelim o zaman 21 Nisan'da evet. son evet. eriyor sergi. Bu arada hatırlatmak gerekirse yarın da saat saat hı 5'te evet saat 5'te depoda benim bir konuşmam olacak yani Öyle sergiyle mi? ilgili. Evet onu da duyurmak yararlı olabilir belki. Depoda yani kaçta? var. Yarın 5'te Tophan'da. <gülüyor> Güzelmiş bunu biz de bilmiyorduk. Hı hı. Seni evet, ben de oldum. şimdi tekrar baktım. Öyle, bu aralar böyle bir şey olunca hangisi hangi Sergi <gülüyor> <gülüyor> sergiyle ilgili bir. Evet evet sergiyle ilgili. Yani aslında bilmiyorum belki laflı lafı açarsa daha geniş bir konuşma da olur. Çok e, profesyonel değilim. <gülüyor> Konuşmak konusunda <gülüyor> o yüzden arkamızdan görseller akacak muhtemelen ve hı hı. E, yani ne kadar geniş katılım olursa o kadar iyi olur. Daha çok soru ve gerçekten merak eden ve hani hevesli bir şeyler Paylaşmak isteyen sana gelirse benim için de o kadar iyi olur. Evet. Ben son dakikaları bari şey e, nasıl diyeyim? Şey sorularla geçirmek Ç istiyorum. Chapraz mı? Chapraz <gülüyor> <saygı. gülüyor> <Çapraz gülüyor> soru <gülüyor> alacağız ki iki, iki yanında <gülüyor> biraz da alçakta oturuyorum. Yani, evet, <gülüyor> ama biz teklif ettik. <gülüyor> Yok artık. <harika. gülüyor> yani çok mutluyum burada olmaktan. <gülüyor> Şu soru. Ben ber berbere çok takıldım aslında sevgili. Evet. Hı -hı. Bu da yani e, senin berberin galiba çizdiğin <gülüyor> öyle okudum Doğru benim yani. de öyle bir berberim var mesela evet. asla şey olmayan nasıl ayrılacağımı bilmediğim bir berber <gülüyor> o yüzden <gülüyor> o hissiyat onu ne bileyim onu resmetmiş olman bana pek ilginç geldi <gülüyor> atölyen var bir <gülüyor> <gülüyor> de berber var <gülüyor> bir de bunun İngilizce ismi çok bambaşka bir şey <gülüyor> evet, evet, olacak evet. şeylerin şekli gibi mi? Olabilir evet. Gelecek. Hı -hı. Yani geleceğin şekillenecek, gelecek falan. ya yani O zaten o şey, biri de çuvallamakla geçti. Bir de isim sonra yani öyle olmayınca zorlamamaya karar verdim. Evet. Aslında resmin ne olduğuyla ilgili direkt yani berberse berber olsun ismi dedim. Evet. Peki o zaman isme takılmasak da yani berberli atölyenin ...ben kafamıza yan yana getirdim Hı -hı. bu... Hı -hı. Ya Hı -hı. ...yanlış mı oldu? Yok çok doğru. O, ikisini üst üste yaptım o iki resmi zaten. Üst Veya yok öyle bir ikili seri ama... ...asarken sonra onları yan yana getiremedik. Ha. Ama o böyle bir ilişkiyi izleyicinin de... ...kuruyor olması çok değerli benim evet. için. Hı -hı. Ya, berber bir yandan o şey mi <gülüyor> Baya bir erkeklik mekanı zaten Hı -hı. orada. Hani Tabii Yani şey. ismi de erkek berberi zaten. Ben orada <gülüyor> özellikle ismini yazmak istemedim ama... ...yani altı yol erkek berberi ama altı yol... ...küçük yazılıyor. Erkek, <gülüyor> berberi, büyük erkek yazılıyor. berberi büyük yazılıyor. Erkek berberi büyük yazılıyor. ...böyle aslında yani <gülüyor> soru değil... ...sadece şey aklımda sergiden kalmış... ...böyle en... şey hani ...diğerlerinde mesela... ...neyde deus ex machina... Hı hı. ...çok etkileyici şeyin... ...salonun en, son, en sonundaki hı hı. epey... Hı hı. ...hani şey paralize de ediyor insanı... ...bir yandan kaleidoskop etkisi de... Hı hı. yanında ama... Yani belki de naçizane hani... ...seni söylediğin üzerine en öznel kişisel... ...iki tane çalışması olabilir serginin... ...gibi hı hı. gelmişti hı hı. bana da... Hı hı. ...gezerken atölyeyi ve... Be. ...berberi... Hı hı. ...teşekkür ederim... <gülüyor> Peki o zaman yaklaşık daha bir haftanız var Cem dinlenmişin sevgisini görmek için Existe, Existe nişan taşındı onda söyledi teleferikle de gidiyor o yolda gidiyor o teleferik çalışan mı çalışıyor çalışıyoruz çalışıyor. Çalışıyor, çalışıyor. ya ben onu çok merak ediyorum ama üniversitenin içinden mi binmek gerekiyor yoksa dışarı... yok, yok yanındaki parktan. Existen ha, aslında evet evet. dümdüz aşağıya gittiğinde bir beş dakika sonra orada teleferik var. Hmm. O vadiyi evet. geçiriyor. Yani hava güzelse ve yürümek istiyorsanız ben öyle yapıyorum. Genelde işte bu Dolmabahçe'den bir sonraki durakta yani Dolmabahçe Stadının durağında inip Maçka Parkı'ndan <gülüyor> evet, yukarı evet. doğru yürüyorum. Çünkü hemen Abdülpikçi Parkı'nın en aşağısında kolay. Makul bir yol. Yolu da gösterdik. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Geldince. Çok teşekkür ederim. En Görüşürüz. Görüşürüz.